Resul-u Efendimizin ehli beytinin ve ashabının üzerine olsun ve ona tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Efendim müjayle hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Hamdolsun. Nasılsın? Hamdolsun efendilerinizin öperiz. Efendim bizlenimiz aleyküm. Öncelikle diğer TV ailesine hayırlı akşamlar diler. Efendimize selam ederim. Benim sorum şudur, Sabretmek tam olarak ne demektir? Audubillahi minishaitanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamü aleyke ya seyidil evvelin ve'l akhirin ve ila cemil enbiya'i ve'l mursalin ve ila cemil evliyai ve'lhamdülillahi rabbil alamin. Sabır ne demektir? Resulullah Efendimiz buyurdu, Aleyhissalatu vesselam Sabır ve şükür ikisi de imanın meyvesidir. Her biri imanın yarısıdır. Evet. İmanın meyvesi. Yani birinde iman varsa onda hem şükür hem de sabır vardır. Nasıl imanın yarısıdır sabır? Kul eğer Allah'a iman etmişse Mutlaka Allah'ın takdirini kabul eder. Kulun başına her ne gelirse gelsin, önüne her ne gelirse gelsin o bir imtihan. Dolayısıyla Allah'ın ona tanıdığı bir kazanma imkanıdır. O mutlaka Allah'ın sevgisinden, aşkından, muhabbetinden tecelli ediyor. Allah'ın rahmetinden tecelli ediyor. Olması gereken O'dur. O olmazsa olmaz olandır. Kul için en hayırlı olan odur. Allah onu öyle takdir etmiştir. Dolayısıyla kul onu yaşar. O ona ne kadar ağır gelirse gelsin mutlaka sabretmelidir. Nasıl sabreder? Eğer Allah ile bakar, imanıyla ile bakarsa Rabbim böyle takdir etmiş o görünen tarafı değil, onun arkasındaki Allah'ın kudret elini görürse, anlarsa bunu, evet, imani varsa sabreder. İsyan et, etmeyi veya Allah'a itiraz etmeyi aklından geçirmez. <gülüyor> Bir beşer olarak üzülür, sıkılır ama onun hayır olduğunu, öyle olması gerektiğini bilir onu değiştirmeye de asla gücünün yetmediğini de bilir. Bütün dünya bir araya gelse onu değiştiremez. O öyledir, öyle olması gerekir çünkü. Bu durumda kul ne yapar? Rabbine boynunu büker, sabreder. Sabır Rabbine boyun bükmekmiş. Rabbinin takdirine boyun bükmekmiş. Sen böyle takdir ettiysen, benim için hayır olan budur, bu benim için rahmettir, bu senin bana rahmetindir, ikramındır. Evet, bir beşer olarak ben dayanamasam da, sıkıntı duysam da biliyorum ki hayır budur. Boynumu büküyorum ya Rabbi. Boynunu büker ama buna beraber ağlayabilir. Bu onun beşeri tarafidir. Bu imanın yarısı. Rabbinin takdirini kabul ediyor. Her Musibete, belaya, dedikoduya, iftiraya, hastalığa, evet. sıkıntı her ne olursa olsun O'na sabreder. Aynı şekilde imanın diğer yarısı da şükürdür, Allah'ın verdiği nimetlere. Yani her neye seviniyorsa, Allah ona ikram ettiğinde O'na da sevinir, o nimeti de Allah'tan bilir, bu sefer şükreder. Nimeti de Allah'tan bilir, musibeti de Allah'tan bilir. Dolayısıyla Allah'ı alemlerin Rabbi, kendi Rabbi olarak kabul etmiş olur. Yoksa kabul etmemiş olur. Eğer sabrı yoksa, sabırsız biri ise bu durumda imanının yarısı yoktur. Sadece nimete şükrediyorsa imanın yarısı yok demektir ki onu da kaybeder. Eksiklik olması ayrı şey, bütünüyle sabırsız olması ayrı şeydir. Ama her ne olursa olsun sabretmeyi nefsine öğretmelidir. Nefsine kabul ettirmelidir. Rabbin böyle dilemiş deyip ona kabul ettirmelidir. Bunu böyle yaptığında, imanla baktığında, Allah ile nazar ettiğinde mutlaka o sabırlı bir kul olur. Sabreden bir kul olur. Sabretmiyor, itiraz ediyor, isyan ediyor. Bununla beraber başına gelenlerden dolayı başkalarını suçluyorsa, Rabbini göremedi. Rabbinin kudret elini göremiyor demektir. Oraya bakmıyor veya bakmak istemiyor. Dolayısıyla birilerini suçlarken farkında olmadan o fiilin sahibi bir tek odur. Sanki Allah öyle emretmemiş, öyle dilememiş, öyle takdir etmemiş gibi bir muamelede bulunduğunda sebepleri, vesile olanları Allah'a şirk koşar, şirk koşmuş olur. Ve bu küfürdür. Sabırsızlık küfürmüş. Evet, bunu böyle anlamak gerekir. Sabır, imanın meyvesidir, imanın yarısıdır, şükür de diğer yarısıdır. Sabır ve şükür birinde yoksa onun imanı olmaz. Var zannettiği imani meyve vermemiştir. Ondan istifade edemiyor, onunla Rabbine yaklaşamıyor. O sabırla, şükürle Rabbinin sevgisini kazanamıyor, kulluğunu yapamıyor demektir. Ne buyurdu? Allah sabredenleri sever. Allah sabredenlerle beraberdir. Allah'ın beraberliğini kaybediyor, sevgisini kaybediyor. Aynı şekilde şükür de böyledir. Evet, andolsun ki nimetlerime şükrederseniz onu artırırım. Etmezseniz azabım çok şiddetlidir. Şükredince Allah nimeti artırıyor. Nimet deyince sadece onu böyle dünyalık olarak zannetmemek gerekir. İmanına şükreder kuş. Allah'ın kendisine ihsan ettiği ilme şükreder, hikmete şükreder, anlayışa şükreder. Yaptığı ibadete şükreder. eder, evet. Namaza şükreder, oruca şükreder, hacca, zekata şükreder. Yaptığı iyiliklere şükreder. Allah da onu artırır. Artırınca ne olur? Allah'a yaklaştırır onu. Ona Allah'ın sevgisini kazandırır. Dolayısıyla Allah onu sevmiş olur. Sabır ve şükür aynı zamanda bize Allah'ın sevgisini yani bize imanı kazandırır. Değilse, değilse kaybediyoruz. Evet. Efendim ismini vermek istemeyen bir izleyicimiz sinirli bir oğlum var. Eşine ayrı zamanlarda kızgınlık halinde boş ol dedi. Kendileri dinlerine düşkün insanlar bu yüzden birbirlerine acaba nikahımız düşmüş olabilir mi şüphesiyle bakıyorlar. Hocamız Hocamız bu konuda bizi aydınlatabilir mi?" demişler efendim. Evet. Böyle boş ol demekle kimse boşanmış olmaz. Allah'ın koyduğu kural vardır. Bunun için üç ay beklenmesi gerekir. Onların gerçek manada boşanmaya karar vermiş olmaları gerekir. Üç ay beklerken de her defasında bir ay geçtiğinde ya da bir ay başı hali geçtiğinde evet, bir sefer boş ol deme hakkı vardır. Bir sefer boş ol der, bir ay geçer. Sonra bir daha boş ol der. Evet, bir ay daha geçer. Sonra bir daha boş ol der. Üç defa. Üç ay dolduğunda eğer bunlar boşanmaya karar verdilerse ondan sonra boşanma gerçekleşmiş olur. Ama diyelim işte boş ol dedi. Sonra... Boşanmaktan vazgeçtiler. Boşanmak için, e, isteyenler için söylüyorum. Eğer eşler beraber olursa o söylediği söz iptal olmuş olur. Böyle bir niyetle de öyle kızgınlıkla söylemişse bu durumda onlar beraber olduğunda zaten o iptal olmuş olur. O söz iptal olmuş olur. O boşanma iptal olmuş olur. Boşanma kelimesi. Bu durumda bunun bir cezası var mı? Elbette ki bir cezası var. Her söylediğinde, her bir sefer için mutlaka bir cezası vardır. Nedir o? Evet, Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi, ya köle azat etmek veya on fakiri doyurmaktır. Bu durumda köle azat olmadığına göre, on fakiri doyurması gerekir. Her bir boş ol kelimesi karşılığında, evet bunu yapması gerekir. Zaten Diyanet'in belirlediği o fitre on TL değil, 10 fakiri sabah akşam doyurmak için 100 TL gerekiyor. 100 TL sadaka olarak vermesi gerekir. İnfak etmesi gerekir. Söylediklerine karşılık, o söze karşılık. Yani bir sefer söylemişse, bir sefer bunu ödemesi gerekir. İki sefer söylemişse iki sefer. Beş sefer söylediyse, beş sefer ödemesi gerekir. Buna beraber Allah bu kelimeyi sevmez. Bu kelimeyi kullanmamaları gerekir. kullandığında da evet, ceza olarak bunu yapmaları gerekir. Boşanma herhangi bir şekilde gerçekleşmiş olmaz. Gerçekleşebilmesi için, evet, üç ay boyunca onların beraber olmamaları gerekir. Boşanmaya karar vermeleri gerekir. Evet, üç ayın sonunda eğer boşanmaya karar verirlerse, boşanma o zaman gerçekleşmiş olur. Yoksa boşanma gerçekleşmiş olmaz. Allah o boşanmayı çok zorlaştırmıştır zaten. Evet, böyle ağzından bir kelime çıkmakla boş olmuş olmaz. Ama cezasını ödemeleri gerekir. Dolayısıyla herhangi bir sorun da olmaz. Gönülleri rahat olsun inşallah. Evet. Efendim, bir izleyicimizde aleyküm. <gülüyor> Allah ve Resulünün değil maaş aldığı kurumun etrafında yer alan kişilerin ardında namaz kılınır mı? Önce arkadaşlar halde diyaneti kastediyor ediyor. Diyanetten maaş alanların arkasında zaten namaz kılınmaz. Hatta onları tasdik edenlerin arkasında da namaz kılınmaz demek istiyor. Resul Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam, her imamın arkasında namaz kılınır. Mümin olan her imamın arkasında namaz kılınır. Yani bir yere uğradığımızda orada namaz kılacağız, cemaat oluşmuş, imam kimdir, neyin nesidir diye sorulmaz. Hemen arkasında namaza durulur. Yine Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam, aşırı gitmeyin. Öncekilerin, sizden önce gelen kavimlerin, ümmetlerin helak olmasının sebebi aşırı gitmelerinden dolayıdır. Aşırı gitmelerinden dolayı. Dolayısıyla aynı şekilde dini zorlaştırmayın. Kim dini zorlaştırırsa Allah onun belini kırar dedi. O öyle bir hale gelir ki Allah'ın emrini yerine getiremez olur. Evet, belini demek bu demektir. Böyle aşırı gitmek asla doğru değildir. Eğer o mümin değilse, doğrudur. İmam mümin değilse, doğru. Mümin olmayan arkasında namaz kılınır mı? Kılınmaz. Ama mümindir ki, imam olmuştur, namazı kıldırıyordur onun arkasında namaz kılınmaz dediğimizde onu küfürle itham etmiş olur, ona kafir demiş oluruz. Yoksa günahkardır, yanlış yapmıştır, günah işliyordur veya bu kelimeyi arkasında namaz kılınmaz, gene denmez. Sonra maşal bak, neden günah olsun? Yani hangi ölçüye göre yanlıştır, böyle küfürle itham edilir? Dediğim ya aşırı gitmek böyledir. Resulullah Efendimiz çalışanlara, vazifeyi yapanlara maaş veriyor muydu? Elbette ki. Zekatı toplayanlara evet, o zekatın beşte biri Allah'a, Resulüne bununla beraber bir de o çalışanlaradır. Yani çalışanlara maaşın verilmesi gerekir. İmama maaş verilmezse, nasıl geçimini yapar? Ya da imam da ayrıca gidip çalışsın. İmamın vazifesi çalışmak değildir. İmamın vazifesi, ümmetin önünde yürümektir. Onlara öğretmektir, yolu göstermektir. Evet, ibadeti içinde önde durup aynı zamanda namazla kıldırmaktır. Onun için namaz kılınmaz demek doğru değildir. Aşırı gitmek olur. Allah adına hüküm vermiş oluruz. Bizim derdimiz yani kimin ne olduğu, ne yaptığı değildir. Biz ne yapıyoruz? Acaba bizim imanımız var mıdır? Zahire göre böyle hüküm verip evet birinin arkasından namaz kılınmaz demek ne demektir? Kimin arkasından namaz kılınır? Yani maaş alıyor arkasından namaz kılınmaz denebilir mi böyle? Haşa. Bütün imamlara birden evet, ne demiş oldun? Senin arkandan namaz kılınmıyor demek ne demek? Yani düşünmek lazım ki biri bize öyle söylerse, senin arkandan namaz kılınmaz. Bu durumda sen namaz kılmıyorsun demektir. Sen Allah'ın huzurunda durmuyorsun demektir. Duramazsın demektir. Sen iman etmemişsin demektir. Biri namaza duruyor, böyle yanlışı vardır, hatası vardır, arkasında durulmaz diyorsun. Böyle bir şey olamaz. Başkalarına, Yaptığımız her zulüm bize geri gelir, kalbimizi karartır. Bu zulüm. Bu karşımızdakine hakaret, haksızlık bu. Evet. Onun için her imamın arkasında namaz kılınır, buyurdu Resulullah Efendimiz. Kılınır demedi, hatta kılın dedi. Yani iyi veya kötü deyip böyle ayrım yapmayın, böyle bakmayın. Bir bir yerde imamlık yapıyorsa, bu durumda sen apaçık onun küfrünü bilmiyorsan, nifakını, münafıklığını bilmiyorsan bu durumda arkasında rahatlıklar namaz kılabilirsin. Kılman da lazım zaten. Evet, kılın dedi çünkü. Böyle birilerini hesaba çekip, böyle basit şeylerde onları küfürle itham edip arkasında namaz kılınmak demek kalbi karartır. Manevi olarak bizi öldürür, gönlümüzü öldürür yani. İntihar etmiş oluyoruz. Bizim kendimize bakmamız lazım. Acaba bizim arkamızda namaz kırınıyor mu, kırılmıyor mu? Namaza durduğumuzda Allah'ın huzurunda durabiliyor muyuz? Namazımız miraj oluyor mu? Namaz müminin mirajıdır. Namazımız miraj oluyor mu? Allah'ın huzurunda durduğumuzda her şey bizim için bitiyor mu? Yoksa şeytan bize yüzlerce vesiyose verebiliyor mu? Bakacağız. Götese verebiliyorsak, huzurda duramıyorsak, başka yerlerde dolaşıyorsak, biz namazda durmamışız. Asıl bizim arkamızda namaz kılınmaz demektir. Biz kendimiz bu haldeyken, başkaları arkasında namaz kılınmaz demek, evet. kendimizi unutmaktır, başkalarıyla uğraşmaktır, meşgul olmaktır. Bize düşen namazımızı, evet, miraç haline getirmeye çalışmaktır. Başkasının hesabını görmek değildir. Başkalarının hesabı Allah'a aittir. Onların hesabı onlardır sonra. Evet. Efendim Gökhan İtik iyi akşamlar demiş. İyi akşamlar Sizi evet. ailece dinliyoruz. Hocamızı çok seviyoruz. Lütfen söyler misiniz hocamıza? Allah rızâ olsun. Allah da onları sevsin inşallah. Allah hepimizi sevsin inşallah. Hepimizi Amin. sevgisine layık olsun inşallah. Amin. Evet. Erzurum'dan. selamünaleyküm aleyküm hocam. Sizi seviyorum. Duanızı beklerim. Okumayı çok seviyorum. Ayet ve hadislerle istiğfar programında önünüzde bulunan kırmızı ciddi kitabı merak ediyorum. Söylerseniz sevinirim demiş. Allah razı olsun. Ayetlere tevbe ve istiğfarla evet, cevap verirken önümüzdeki Kur'an-ı Kerim'dir. Sadece Kur'an-ı Kerim'dir. Ayetleri okuyoruz, ayetlere kendimiz cevap veriyoruz. Yani Allah eğer tövbe edin, istiğfar edin ya da Rabbinizi tesbih edin, Rabbinize hamd edin, Rabbinize şükredin diye emrettiyse bu durumda bize düşen nedir? Ayetlere tövbe ediyorum ya Rabbi, istiğfar ediyorum ya Rabbi. Ya da Allah bir şeyi emretmiş, biz bunu böyle anlamadık ya Rabbi. Evet, onun için af diliyor, mağfiret diliyor, tövbe ediyoruz, sana dönüyoruz, bundan sonra böyle yapacağız Ya Rabbi deyip cevap veriyoruz. Her bir mümin ayetlere kendisinin cevap vermesi gerekir. Yoksa orada başka bir kitap yok, sadece Kur'an-ı Kerim vardır orada, ayetleri okuyoruz, sonra ayetlere cevap veriyoruz. Tövbe ederek, istihbar ederek, hamd ederek, şükrederek, tesbih ederek evet, ayetlere cevap veriyoruz. Mutlaka kardeşlerimiz de öyle yapmalıdır. Yani ayetleri okuyacak. Allah ona neyi buyurdu, neyi emretti? Ayete cevap verecek. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam namaz kılarken bile namazın içinde ayete cevap veriyor. Namazın içinde ayete cevap veriyor. Yani tövbe ettiniz mi? Dediğinde tövbe ediyoruz ya Rabbi. Tövbe ettik ya Rabbi. Rabbinize Hamd ediyor musunuz? Şükrediyor musunuz? Tesbih ediyor musunuz? Evet, Aynı şekilde cevap veriyoruz. Hamd ediyoruz Ya Rabbi, şükrediyoruz Ya Rabbi, tesbih ediyoruz Ya Rabbi. Bunu örnek olarak veriyorum. Her konuda bu böyledir. Yani Resulullah Efendimiz ayetleri okuduğunda bir de ayetlere cevap veriyor. Allah bunu böyle yapın dediğinde, evet Ya Rabbi öyle yapıyoruz. Bunu böyle yapmayın dediğinde, evet Ya Rabbi. Böyle yapıyoruz. Şimdi kadar yapmış olsak bile vazgeçtik. tövbe ediyoruz ya Rabbi deyip cevap veriyor. Her mümin mutlaka Allah'ın ayetlerine cevap vermelidir. Rabbi ona söylüyor çünkü. Eğer Rabbim bunu bana söyledi deyip cevap vermezse ciddiye almamış olur. En azından gönlünden cevap vermesi gerekir. Bir de biz orada böyle zahiri olarak cevap verdi ki yani ayetleri okurken veya dinlerken nasıl cevap vermemiz gerektiğini anlamaya çalıştık. Hep beraber anlayıp öyle yapalım diye bu programı yaptık inşallah. Evet. Önümüzdeki Kur'an-ı Kerim'dir. Efendim İpek Özkan. Selamünaleyküm hocam. Faik dedem yoğun bakımda onun için dua istiyorum demiş. Selamünaleyküm. Allah razı olsun. Hem kardeşimizin dedesini hem bütün hastalarımıza hem zahiri hem manevi hastalarımıza Allah şifa ihsan etsin inşallah. Amin. Allah rahmetiyle, lütfuyla muamele etsin inşallah. Amin. Evet. Efendim bizdenimiz bir günahında insan vücudunda ömrü var mıdır? Evet. İnsan vücudunda ömrü var mıdır? Bir günahın insan vücudunda bir ömrü var mıdır? Yani ne zaman çıkıyor o günah o vücuttan? Mesela herhangi bir şey yediğimizde, veya içtiğimizde vücudun onu, onun vücudu tamamen terk etmesi 40 günlük bir süredir. Yani 40 gün herhangi bir şey yediğinde o onun vücudunda devam eder. Kırk günün sonunda o tamamen atılmış. Vücut sürekli yenileniyor onun için. Ama günahın vücutta bir yeri var mıdır? Bir Çıkması için bir zamana ihtiyacı var mıdır? Elbette ki vardır. Nedir o? Kul tövbe edinceye kadar Rabbine dönüp ya Rabbi tövbe ettim deyince o oradan çıkmış olur. Bu manevi tarafıydı, zahiri tarafı 40 günde onu terk ediyor, manevi taraf hemen çıkıyor yalnız, hemen onu terk ediyor. Zahiri olarak bir, mesela içki içilince, bu durumda 40 gün boyunca o, onun vücudunda olmuş olsa bile, o tövbe edince o silinmiş oldu. Dolayısıyla onun o zahiri etkisi onun üzerinde görülmez, bitmiş oldu. Yani günahın vücutta, vücuttan ayrılması için herhangi bir zamana ihtiyacı yoktur. Evet o zaman tevbe zamanıdır. Ne zaman tevbe etti, istiğfar etti, Rabbine döndü o o vücuttan daha doğrusu o gönülden çıkmış oldu. Çünkü haram işlediğinde o gönüle leke yapıyor. Vücuda değil. Gönüle leke yapıyor. Eğer vücuda zarar veren bir şeyse vücudu etkiliyor. Ama gönüle zarar veren bir şeyse gönülü lekeliyor. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz bir günah işlediğinizde, kalbinizde, gönlünüze bir leke gelir. Bir sevap işleyerek onu temizleyin. Evet, tövbeyle temizliyoruz, istifara temizliyoruz, yetmez. Bir de üstüne bir sevap işleyelim ki orası, o lekelenmiş olan yer bir de nurlansın. Zamana herhangi bir zamana ihtiyacı yoktur, tövbeye ihtiyacı vardır, istiğfara ihtiyacı vardır bir sevap, bir güzellik, bir ibadet bir sefer Allah demeye ihtiyaç vardır orada. Evet. Efendim bir aslında aynı izleyicimizdir. <gülüyor> Selamünaleyküm efendim. İçkiyi içen aleyküm kişinin efendim. üzerindeki şeytan mıdır? İçen insanın olduğu yere lanet yağar mı? Sarhoşun dokunduğu şeylere negatif enerji akar mı? Bir kişi bir kişiyi içkiden vazgeçirmek için nasıl davranmalıyım? İşği evet. içen şeytana uymuştur. Şeytan onu işmiyor. Şeytane uymuştur. Şeytanın davetine icabet etmiştir. Dolayısıyla şeytanın peşinden gitmiş. Yanlışı yapmıştır. Günahı işlemiştir. Rabbinin emrini çiğnemiştir. Dokunduğu sarhoş birinin dokunduğu yerde negatif enerji olur mu? Kesinlikle hayır. Kim hangi kısım insan bir yere dokunduğunda veya bir yerde bulunduğunda negatif enerji olur? Müşrik. Münafık. Kafir. Allah onlar için evet. Müşrikler necistir dedi. Pislik. Dolayısıyla o pislik manevi pisliktir. Dokunduğu yere de orayı dokunduğu yeri de kirletmiş olur. Yani o manevi kir kirletmiş olur. Zahiri olarak değil. Zahiri olarak herhangi bir sorun yoktur ama manevi olarak evet kirletir orayı. Sarhoş eğer müminse müslümansa bizim ona karşı da edepli olmamız gerekir. Evet yanlış yapıyordur. Nefsine uymuştur, şeytana uymuştur. Ama o senin mümin kardeşin, o mümin. Onun imanı var. İmanın kıymetini bilenler, degerini bilenler Hiçbir günahın, o imanı örtmeyeceğini, perdelemeyeceğini bilmesi gerekir. İmanı var çünkü. O Allah'ı seviyor. Allah onu seviyor. Ama çamura düşmüş. Yani çamura düşen, altın nasıl kıymetini, değerini kaybetmiyorsa, o da öyledir. İmanı var olun. O Hazreti İnsan, Rabbini sever ama nefsinin tuzağına düşmüş. Nefsinin tuzağına düşüp yanlış yapmayan hiç kimse var mıdır? Yeryüzünde böyle bir insan, böyle bir beşer, böyle bir mahluk var mıdır? Hayır, kesinlikle hayır. Herkesin günahı farklı farklıdır. Bakıyorsun yani Sarhoş hakkında böyle atıp tutuyor ama dünya ile sarhoş olmuş. Nefsini sevmekle sarhoş olmuş. Bin kez o sarhoştan daha sarhoştur, haberi yok. Onu eleştirip çekiştiriyor, kendisi uçurumun kenarındadır, haberi yok. Evet, iman Allah'ı sevmek. Allah'ın sevgisi. Ondan daha büyük bir şey yoktur. Hiçbir şey, hiçbir günah onu örtmez, örtemez. Onun için bakarken önce insanın imanına bakmak gerekiyor. Allah'a olan sevgisine, aşkına, muhabbetine bakmak gerekiyor. Bu Allah onu seviyor demektir. Bir kul Allah'ı seviyorsa, Allah onu seviyor demektir. Yoksa ona, o oraya dokundu, orayı kirletti. Demek doğru değil. Eğer oraya dokundu, o müminse, o gönlündeki o aşk, o muhabbet oraya sirayet eder. Onun günahı değil, yanlışı değil. Ama müşrik hiçbir yanlış yapmasın. Hiçbir günah işlemesin. Münafık hiçbir günah işlemesin ama gönlünde nifak var, şirk var, küfür var, o da dokunduğu yeri kirletir. Dolayısıyla insana bakarken evet, gönlüyle beraber onun gönlüne bakmak gerekiyor. Eğer o mü'minse söz bitmiştir. Ne buyurdu? Resulullah Efendimiz'in döneminde işki haram olduğunda Sahabeden biri işkiyi bırakamamış, alışkanlık olmuş bırakamamış. Her işkiyi içtiğinde Resulullah Efendimiz'e getiriyorlar, elbette ki Resulullah Efendimiz hükmü uygulayın diyor. Yani gidip sopa vardır, sopa uyguluyorlar, gidiyor, ertesi gün bir daha içiyor, kendine hakim olamıyor. Birkaç sefer bu böyle tekrar edince yine huzura getirildiğinde Hz. Ömer oradaymış her zamanki gibi yine kızgın haliyle Ya Resulallah bu adam olmaz. Müsaade et bunun çelesini vurayım demiş. <gülüyor> ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Zahabe buyuruyor. <gülüyor> Resulullah Efendimiz'in yüzü değişti. Rengi değişti, kızdı. Buyurdu ki bir daha öyle söyleme. O Allah ve Resulü'nü çok seviyor. Evet. İçki içiyor. Doğrudur. Ama Allah ve Resulü'nü çok seviyor. Allah ve Resulü'nü çok seviyorsa onun kurtulamayacağı, tövbe edemeyeceği günah yoktur. Olmaz. Evet sonra tövbe etmiş midir? Elbette ki. Sonra tövbe etmiştir. Aslında o tarafa da dönüp bakmamıştır. Onun için bakarken mümine, imanına bakmak gerekiyor. Onu imanından dolayı sevmek gerekiyor. Yoksa bir hataya, kusura, günaha, yanlışa bakıp onu öyle örtmek yakışık almaz. Yarın kıyamet günü göreceğiz. Bize kazandıran imanımızdır. Kaybettiren de aynı şekilde Allah'a karşı olan köfrümüzdür, şirkimizdir. Bizim kibrimizdir. Kendimizi beğenmemizdir. O'nun bizden daha hayırlı olduğunun olmadığını nereden biliyoruz? Allah katında kim Allah'a daha yakındır? Kim bilebilir bunu? Hiç kimse bilemez. Bize düşen başkalarına bakıp bu Allah'tan uzaktır demek değildir. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz a.s. Evet. Bir kul dedi ki bir insanın günahından dolayı Allah bu kulü affetmez dedi. Allah da buyurdu ki, kimdir o benim adıma hüküm verip Allah bunu affetmez, bu günahı affetmez diyen O'nu affettim, senin de amelini iptal ettim buyurdu Evet Allah'a karşı edepli olmak gerekir Kul ile Allah arasına girip hüküm vermek insanın kibrinden dolayıdır Allah'ı bilmediğinden, tanımadığından dolayıdır Allah'ın gurunu nasıl sevdiğini evet, bilmeyip anlamadığından dolayıdır. Onun için kendimize dikkat ediyoruz. Kendimizi kimseden üstün görmüyoruz. Kendimizi bir başkasından Allah'a daha yakın da görmüyoruz. Rabbimize boynumuzu büküyoruz. Sen benim azim olan Rabbimsin. Eala olan Rabbimsin. Beni yaratan yüceler yücesi Rabbimsin. Ben de senin aciz kulun, günahkar kulun, hatalı, kusurlu kulun, bütünüyle sana muhtaç olan kulunum deyip boynumuzu Rabbimize büküyoruz. Rabbimizin kulları hakkında Allah adına hüküm vermiyoruz, konuşmuyoruz. Elimizden geliyorsa yardım ediyoruz, gelmiyorsa dua ediyoruz. Ama kesinlikle kendimizi kimseden üstün görüp hüküm de vermiyoruz. Bu bir felaket. Bu Allah'ın gazabına sebep olur. Allah bizi Allah'ın kullarına karşı kibirlenmekten muhafaza etsin inşallah. Amin. Evet. <gülüyor> <gülüyor> efendim biz deyicimiz Selamun sevgili hocamın ellerinden öperim. Onu ailecek çok seviyoruz ve izliyoruz. Allah razı olsun demiş. Efendim. Allah razı olsun. Hep beraber Resulullah Efendimiz'i izliyoruz. Daha doğrusu takip ediyoruz. Uyuyoruz. Hep beraber Allah'a yürüyoruz. yürüyeceğiz inşallah. inşallah. Huzura varıncaya kadar bu yürüyüşümüz devam eder inşallah. İnşallah. Evet. Efendim Elazığ'dan Ömer Selim. Selamün Aleyküm Baba. Aleyküm selam. Duanıza muhtacız. Sıkıntılarımız var. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun demiş efendim. Allah razı olsun. Hepimiz duaya muhtaçız. Önce kendi duamıza muhtaçız. Dua Allah'ı davet etmektir. Bir şeyi Allah'tan isterken de Ya Rabbi böyle hükmet, böyle takdir et, böyle ikram et deyip davet ediyoruz. Dua, davet. Önce bu daveti kendimiz yapacağız inşallah. Her birimiz aynı şekilde bütün müminler, Müslümanlar için duadayız, duada da olmamız gerekir. Evet ne diyoruz? Ya Rabbi bizi umduklarımızdan nail eyle, korktuklarımızdan emin eyle. Bizi dünyada mahcup eyleme, ah. ahirette mahcup eyleme. Bizi ah. husumdan mahcup eyleme ya Rabbi diyoruz. Ah. Ben demiyoruz, bizi diyoruz. Biz, biz Kulların olarak senden bunu böyle diliyoruz. Bununla beraber mümin olmayanlar için de dua ediyoruz. Hidayet ver ya Rabbi, iman ver ya Rabbi. Akıl, idrak, izan ver ya Rabbi. O Allah'ın vahyini duymaları için ya Rabbi onlara göz ver, kulak ver, gönül ver ya Rabbi. Anlayacak bir gönül, işitecek bir kulak. Hakkı, hakikati görecek bir göz, ihsan et, ikram et. Görmeyi ihsan et, ikram et ya Rabbi diyoruz. Amin. Allah bütün kulların duasına, davetine icabet etsin inşallah. Amin. Evet. Efendim İstanbul'dan izleyicimiz, selamünaleyküm aleyküm hocam, hayırlı <gülüyor> akşamlar. Beğenerek takip ediyorum İstanbul'dan. Hocam cennette tüm ailemizle ve tanıdıklarla Dünyadaki gibi birlikte olur muyuz? Teşekkürler demiş Allah razı olsun. Aynen kardeşimizin söylediği gibidir. Orada onlar Allah buyurduğu ayet-i kerimede eşleriyle, bununla beraber ailesiyle karşılıklı oturur. Allah onlara ikramda bulunur. Bununla beraber onun sürbünden gelen yani torunları, torunların torunu daha sonra hiç görmediği kendisinden gelenleri de aynı şekilde onlara katarız dedi. Bir şart koydu oraya. İmanda onlara tabi olanlar ameli yetmemiş olsa bile imanda eğer o da kendisinden sonra gelen evlatları da imanda ona tabi olmuş, onun gibi iman etmişse onları da beraber eder. Sadece ailemiz, çocuklarımız ya da torunlarımız Akrabalarımız değil, bir de daha sonra hiç görmediklerimiz de bize katılır. Eğer imanda onlar da bize tabi olduysa, bizim gibi iman ettiyse, bizim gibi derken, Allah'ın Resulü gibi iman ettilerse, yoksa cennet yok. Evet. Selamün Aleyküm demiş bir izleyicimiz. Allah'ın selamı, rahmeti, sevgisi, bereketi üzerinize olsun. Annem Sabiha Nart, size çok selam gönderiyor. Kızını nişanlandırmış, sizden dua istiyor. <gülüyor> Damadı iyi çıksın diye. Annem sizi çok seviyor, aynı kardeşi gibi. Her defasında TV'de sizi gördüğü zaman, bu benim kardeşimdir, ahiret kardeşimdir. İnşallah ahirette sizi tanıyacağım diyor. Rabbim sizi çok sevsin, bizleri de sevsin inşallah. Allah hepinizden razı olsun, Allah'a emanet olun, selametle kalın demiş efendim. Allah razı olsun. Hem Sabiha kardeşimize hem ailesine selam olsun inşallah. Allah hem dünyada hem ahirette bizi beraber eder inşallah. Dünyada gönüller beraber olunca ahirette de o beraberlik gerçekleşir inşallah. Allah. Kardeşimizin ne duası varsa Allah kabul etsin inşallah. Evet. Efendim Kapadokya'dan Mustafa isimli bir Selamünaleyküm. Aleyküm. Mümin biri ama günahı var. Günaha kadar cehennemde cezasını çekip de sonra cennete girer mi? Yoksa cehennemden çıkış yok mu? Evet. Önce mümin biri cehenneme gitmez. Cehenneme yuvarlanmaz yani. Herkes, bütün müminler, bütün peygamberler hepsi sırattan geçiyor. Sırat cehennemin içindeki yol demektir. Bu yol cehennemin içinden geçiyor. Allah ayet-i kerimede sizden hiç kimse yoktur ki oraya uğramamış olsun. Bu durumda herkes oraya uğrayacak. Yani oradan geçecek. Ama imanını kaybetmiş olanlar, mümin olmayanlar oradan cehenneme yuvarlanıyor. Ama müminler o cehenneme yuvarlanmaz. O cehennemin içinden geçerken bütün yaptığı yanlışları, günahlarını cehenneme göndermiş. O sıratın kenarında, o yolun kenarında sahibini bekliyor. Evet, geçerken o sırattan günahları orada onu yakılar. Buna beraber onun azabını görür. Eğer tövbe etmemişse, eğer zulmettiği halde helallık almamışsa, bu durumda cehennemde onun günahları cehennemin kenarında, cehennemin içinde değil, yolun kenarında, sıratın kenarında onu bekliyor. Onu karşılar, yaptığı yanlış, her neyse ona göre orada o azabı çeker, o sıkıntıyı yaşar, yoluna devam eder, nihayetinde cennete varır. Aynı zamanda Resulullah Efendimiz anlatırken sıratı, Kimisi şimşek gibi geçer dedi, kimisi rüzgar gibi geçer dedi, kimisi koşarat gibi, kimisi yürür gibi, kimisi böyle düşe kaka yürür. Herkesin bir gücü vardır. O güç imanın gücüdür. Buna beraber amelinin nurunun gücüdür. O gücü burada kazanıyor. Onun için güçlü olmak için imanımızı güçlendirmemiz gerekir, kuvvetlendirmemiz gerekir ki evet. Şimşek gibi geçebilir, rüzgar gibi geçebilir. Müminler cehenneme gitmez. Cehenneme gidenler, Allah ayet kelimede buyurdu, Allah cehennemi kafirlerle zalimler için hazırlamıştır. Eğer imanını kaybettiyse kafir ve zalimdir. Hem zalim hem kafirdir. İmanını kaybettiyse. Kendine zulmetmiştir. Hakikati örtmüştür. Evet, müminler cehenneme gitmez. Ama cehenneme giden de orada ebedi kalır. Oradan çıkış yok. Ama mümin, Cehenneme gitmez. Evet. Efendim, bir izleyicimiz selamun aleyküm. <gülüyor> aleyküm. Sorum şudur, harama bakmamak için ne yapabilirim? Harama bakmamak için. Evet. İki türlü harama bakmamak vardır. Yanlış bakmamak vardır. Biri zahiri olarak, bedene ait haramlar, biri de nefse ait haramlar. Bedene ait olan haramlarda kendini korumaya çalışıyorsun, muhafaza etmeye çalışıyorsun. Ama nefse ait olan haramlarda genel olarak, çoğu zaman insan onun farkında böyle olmuyor. Zahiri bir haramı böyle ciddiye alır, Ondan kurtulmaya çalışır. Ama o manevi haramı anlamamış bile. Görmezden gelmiş. Mesela herhangi bir şekilde her ne olursa olsun bunu falanca yaptı deyip Allah da takdir etti demese en büyük haramı işlemiş oldu. Yanlış baktı. Bakışı haram her neye bakarsa baksın, hangi olaya, hangi meseleye bakarsa baksın veya zahiri olarak neye bakarsa baksın, bu Allah'a aittir demediyse haram bakmıştır. Bu gönül bakışı, bu baş gözünün bakışı değil, gönül bakışı. Onun için hem zahiri hem manevi haramdan kurtulabilmek için gönlü, nefsi temizlemek gerekir. Nefsi, gönüle, ruha teslim etmek gerekir ki hem manevi hem zahiri haramdan kurtulsun. Allah'ın nazarıyla nazar etsin. Bakarken bunlar Allah'ın kulları deyip Allah bunlardan Hazreti insan olmasını bekliyor. Kim bilir gönlünde Allah'ın nasıl bir sevgisi var deyip bakması gerekir. Yoksa insana bakarken böyle sadece etten kemikten bakarsa Köpek de öyle bakıyor. Köpek de öyle bakarken et gibi görüyor, kemik gibi görüyor. Bu insan bakışı değildir. Onun için bize düşen o nefsin hayvani harından, köpekliğinden kurtulup insan olmaktır. Hazreti insan olmaktır. İnsan nazarıyla nazar etmektir. Dolayısıyla karşımızdakine de insana da insan gibi bakmaktır. Ona bakarken onun Rabbini unutmamaktır. Rabbinin ona yakınlığını, ona nazarını unutmamaktır. Böyle yaptığımızda inşallah hem zahiri hem manevi olarak doğru bakmış olur. Yani nefisle bakmamış olur, haramdan da kurtulmuş oluruz. Bunun için yapmamız gereken şey nefsimizle değil, gönlümüzle bakıp nazar etmektir. Efendimiz salih isimli bir izleyicimiz. Selamünaleyküm <gülüyor> hocam. Sizin sohbetlerinizi, hayatınızı örnek alıyorum. Yayınınızı ilgiyle takip ediyorum. Sizi çok çok seviyoruz. Allah sizden razı olsun hocam. Tek olan Allah Celle Celaluhu neden ayetlerinde biz diyor. Çoğunluk kullanıyor. Hayırlı geceler, iyi yayınlar. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Kardeşimize de selam olsun. Allah bazen bizdir, bazen de ben der. Herhangi bir şeyi Allah yaratırken eğer veya yarattığı bir şeyi yeni bir yaratışla yaratırken, yaparken orada ceale filini kullanır. Ya ben der ya bizdir. Eğer bir şeyi bir vesileyle yapıyor, işin içine aynı şekilde isimleri, sıfatları bir de Allah onu vesileyle yapıyorsa biz böyle yaparız. Hidayeti biz veririz Buyur mesela. Hidayeti Allah peygamberiyle veriyor. Değil mi öyle? Hidayete vesile kılıyor. Kullar onu kendisi gibi birinin üzerinden anlasın diyedir. Kulluğu onun üzerinde görsün, gerekeni yapabilsin diyedir. O zaman Allah biz der. Biz yapıyoruz. Peygamberimle beraber yapıyorum. Veya herhangi bir şeyi kullarımla yapıyorum. O zaman biz der ama Allah zati hakkında bir şey söylerse, söylerken ben der. Mesela Allah, biz Allah'ız demiyor. Ben Allah'ım diyor. İnni en Allah. Evet, ben muhakkak ki ben Allah'ım diyor. Biz Allah'ız demiyoruz. Ben Allah'ım diyor. Zati hakkında bir şey söylerken ben der. Sıfatlarıyla biri beraber eğer bir şeyi yaratıyorsa, bir şeyi söylüyorsa işine sıfatlarıyla da dahil oluyorsa biz der. Evet, kısaca böyle anlamak doğru olur. Evet. Efendim Bursa'dan Meliha Ceylan Enel Hakk'ı açar mısınız? Hocama saygılarımı ve selamlarımı sunuyorum. Allah razı olsun. Enel Hakk ben Hakk'ım demektir. Elbette ki her şey haktan. Her şey Allah'ın tecellisiyle Allah'ın yarattığı kulüdür, mahlukatidir. Allah'a aittir. Eğer biri hakikati görürse, eşyanın hakikatini görürse hak der. Kendi hakikatini görürse enel hak der. Aslında Enel hak derken, başka bir kelime olmadığı için orada ene'yi kullanır, orada kendini görmüyor. Kendinde sadece hakkı bulmuştur. Evet, hak de, dese bile kimse bir şey anlamaz. Karşısındakinin bunu anlaması için ene'yi kullanır, enel hak diyor. Bende hak tecelli etmiş, ben yokum, bende hak vardır demiştir. Dolayısıyla bu doğru bir sözdür. Hak bir sözdür. hakikatte bu böyledir. Ama bu sözü söyleyenin kendisinde varlıktan eser olmaması gerekir. Bunu hayaliyle söylerse ne olur? Kafir olur. Bunu böyle kendi kendine hayal edip söylerse kafir olur. Ama Allah bunu ona tattırdı, yaşattı, gösterdi. Evet, o zaman bunu söylediğinde sözü hak olur. Akli olur, hak olur. Yoksa böyle e, tasavvuf kitabını okuyup falan zat böyle söylemiş, ben de söyleyebilirim derse kafir olur. Onun iradesiz olması gerekir. O söyleyenin o olmaması gerekir. Ondan söyleyenin hak olması gerekir. Yani bu sözü hakkın ondan söylemiş olması gerekir ki hak olsun, doğru olsun. Bu sözü kendisi nefsiyle benliğiyle söylediyse kafir olur yine evet, ilahlık isnat etmiş olur, hak demiş olur. Evet. İzleyicimizin bir sorusu daha var. Bir dervişin 24 saatini <gülüyor> sormak istiyorum demiş. Evet. Sadece derviş deyip anlamak doğru değildir. Derviş. Derviş vuslat yolculuğunu yapmış, Allah'a kavuşmuş biri demektir. Ustaya ermiş biri demektir derviş o yoldakine, aslında derviç dermez. Eğer bitmişse yolculuk ona derviş denir. Bir hak yolcusu, bütün müminler hak yolcusudur. Vuslat yolcusudur, bütün müminler. Allah'a kavuşmayı, vasıl olmayı kabul etmiş müminlerdir. Eğer kabul etmemişse zaten Allah'a yaklaşmayı, yakın olmayı o zaten ters tarafa gidiyor. O daha mümin olamamış. Evet, İslam'ı kabul etmiş ama gereğini daha yapamıyor demektir. Dolayısıyla bir dervişin değil, bir müminin 24 saati nedir, nasıldır? Eğer o mümin ise veya dervişse veya hak yolcusuysa derdi Allah'tır onun. Allah'ın rızasıdır. Ebedi hayatıdır. Allah'a kulluktur. Rabbini sevindirmektir. Derdi bu. Gözünü gönlünü Rab'inden ayırmıyor. İstese de ayıramıyor. Rabbini seviyor. Onun Rabbinin aşığı. Dolayısıyla neyi ister? Rabbinin sevgisini ister. Rabbi kendisinden razı olur. Olsun ister. Bu herkes için ayrı ayrı farklı farklıdır. Yoksa özel olarak böyle olur diye de o hangi işi yapıyorsa, bulunduğu yerde işini yaparken, Allah'ın kullarıyla muhatap olurken, Allah'ın rızasını kazanmaya çalışır. İster en yüksek bir makamda olsun, ister hiçbir işi olmasın, ikisi aynı konumdadır, değişmez. Önemli olan bulunduğu yerde, bulunduğu konumda, evet Allah'ın kendisine tanıdığı imkanla evet, kazanmaya çalışmaktır. Müminin, dervişin Evet, o yolcusunun hali budur. Her anı böyle geçer, Allah ile geçer. Herkes için de durum farklıdır. Evet, durumuna göre, yaptığı işe göre, bulunduğu hale göre, konuma göre o değişir. Değişmeyen tek bir şey var, gözünü, gönlünü Rabbinden ayırmayıp Rabbini istemek. Seni seviyorum ya Rabbi deyip gerekeni yapmak. Seni seviyorum, bununla beraber her türlü eksik Yalnız şerine varsa ondan da vazgeçiyorum diyebilmek. Evet. Dolayısıyla müminin, dervişin ya da ustat yolcusunun 24 saati nasıl geçiyor? Seni seviyorum. Aynı zamanda sevmediğin her şeyden de vazgeçtim. Seni seviyorum. Senin sevgini istiyorum. Senin sevginden başka senin sevgini kazanmak için her sevginden de vazgeçiyorum ve geçebiliyorum. Geçiyorum demektir ben bunu bir yüzünden anlattım sadece. Yüz türlü bunu anlatmak mümkündür. Evet, mümkünler de bunu düşünüp tefekkür edince anlar. Evet. Sen, müsaadeniz varsa bir araba edebiliriz. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Evet. Sevgili izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra birlikteyiz inşallah.